Bölüm 144. Hasta ziyareti ve cenaze uğurlamak. Hadis 894. Bera ibne Azib'den Allah ondan razı olsun. Riva'yete göre şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana yarhamuke allah demeyi yemin edenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi haksızlığa uğrayana yardım etmeyi davet edenin davetini kabul etmeyi ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye etti. Hadis 895. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre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 sen alemlerin Rabbi'yken, ben seni nasıl doyurabilirdim, der. Allah da, falan kulum, senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlak bulacağını bilmez misin? Ey Âdemoğlu! Senden su istedim, vermedin, buyurur. Adem Ya Rabbi sana nasıl su vereyim Sen alemlerin rabbisin Allah buyuracaktır falan kulum senden su istedi de vermedin Eğer ona istediğini verseydin verdiğinin sevabını katımda bulurdun bunu bilmez misin buyurur Hadis 897 Ebu Musa'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın. Hadis 898. Sevban'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretinden dönünceye kadar cennet hurfesi içindedir. Ey Allah'ın elçisi, cennet hurfesi nedir? dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanı geldiğinde toplanan cennet yemişidir buyurdu Hadis 899 Ali bin Ebu Talib'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir Bir Müslüman hasta olan bir Müslüman kardeşini, sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek, akşama kadar ona rahmet okurlar. Eğer, akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek, onun için sabaha kadar rahmet ederler. Aynı zamanda, o kimse için, cennette toplanmış meyveler vardır. Hadis 900. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde bulunan bir Yahudi çocuk vardı. Günün birinde hastalandı. Peygamber onu ziyaret edip başucunda oturdu ve ona müslüman ol buyurdu. Çocuk da babasının düşüncesini öğrenmek için onun yüzüne baktı. Babası Ebu'l-Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da müslüman oldu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun dedi. Ve dışarı çıktı.